Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programında biraz önce de söz ettiğimiz gibi bir konuğumuz var Greenpeace'ten Tarık Nejat Dinç ve oldukça önemli bir gelişme kaydedildi. Onu bir bir çap kendine göre bir zafer olarak da nitelendirebiliriz herhalde. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Teşekkürler. Evet bu GDO yani Genetik olarak değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda uzun süreden beri devam eden bir şey var. Bütün dünya ülkelerinde ve Türkiye'de de ama burada önemli bir yeni gelişme oldu. Başarılı sivil toplumun Greenpeace'inde yemezler diye gayet başarılı bir başlıkla yaptığı kampanyanın da Sonucunda iyi bir yere geldik galiba anlatır mısınız biraz çok önemli bir noktaya geldik ee, gerçekten bir e, köşe taşı olan e, hatta tarihi diyebileceğimiz bir adım Türkiye'nin GDO serüveninde tabii ki e, süreç bitmiş tamamlanmış olmayacak bu noktada ama e, en önemli e, köşe taşını geçtik diyebilirim e, o yüzden tarihi ee, biz şöyle başlayayım. Yemezler kampanyamızı Şubat ayında başlatmıştık bu sene. Ee, ve ilk dönemde hayvan yemlerini ve özellikle hayvansal e, gıdalarda GDO'lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et süt yumurta gibi ürünlerin etiketlenmesi GDO'ludur diye etiketlenmesi üzerine yoğunlaşmıştık. Ee, son dönemde de son iki ayımızda bu gıdayla ilgili yani doğrudan gıdamıza girecek GDO'larla ilgili başvurular artık gündeme gelme noktasında e, olduğu aşamada da biz e, bu TGDF'nin başvurularını e, odak aldığımız e, ikinci fazına geçtik kampanyamızın. E, ve bu kampanyada TGDF'nin başvurusunu geri çekmesini talep ettik. E, belli firmalar belirledik gıda sektörünün e, lokomotif firmaları ve bu firmaları çağrıda bulunduk oyundan çağrıda bulunmasını e, talep ettik, rica ettik destekçilerimizden e, TGDF'ye bu konuyla ilgili e, çabada bulunsunlar, e, gayret göstersinler diye. Ve e, destekçilerimiz e, kamuoyu inanılmaz büyük bir e, çaba sarf etti, e, çok büyük destek verdiler. 300 binin üzerinde imza topladık, 328 bin imza topladık. 10 binlerce mail gitti, 10 binlerce Facebook mesajları atıldı bu firmalara. Lütfen bu GDO'ların soframıza gelmesine izin vermeyin. E, lütfen TGDF'nin başvurusunu geri çekmesini sağlayın diye. On binlerce tweet, telefonlar vesaire. Ve e, bugünkü noktaya geldik. Ben e, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Çok çok önemli çünkü. Bu esasında yemezler Greenpeace'in kampanyası değildi. yemezler kamuoyunun kampanyasıydı. Greenpeace e, kamuoyuna sadece bu Taleplerini dile getirmek için bir mecra sundu evet. ve e, o noktada da şunu gördük halk eğer talebine sahip çıkarsa bunu dillendirirse ve bu taleplerin peşinden koşarsa karar mekanizmalarını etkileyebilir değiştirebilir. Evet bu da tarihte çeşitli mücadelelerde sık sık gördüğümüz kimi zaman başarılamıyor ama başka da başarılmasının yolunun olmadığını gösteren çok iyi bir örnek gibi geldi bana. Şimdi bu başvurunun ne anlama geldiğini dönüp birazcık konuşalım. Yani neden Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu TGDF böyle bir ee, başvuru da bulundu şimdi e, kısaca bir geriye gideyim çok, çok az e, tarihsel sürece şu son 10 yıla bakalım e, 2000'li yıllarda 2009 yılına kadar TGDF e, TGDF diyorum GDO'larla ilgili e, Türkiye'de bir regulasyon yoktu düzenleme yoktu böyle bir hukuki kategori yoktu esasında dolayısıyla da Yem olarak, gıda olarak, GDO'lar e, kontrolsüz bir şekilde ülkemize geldi o dönemde. Birazcık vahşi batı e, sendromu yaşıyorduk e, 2000'lerin ilk dönemlerinde. Daha sonra Türkiye e, 2000'lerin başında imzaladığı Kartegene Biyogüvenlik Protokolü'nün bir gereği olarak Biyogüvenlik Kanunu'nu çıkarttı ve bununla ilgili yönetmeliği çıkarttı önce yönetmelik çıktı bir orada biraz hukuki sorunlar oldu top gitti geldi vesaire ama en sonunda 2010 yılının 9. ayında kanun ve yönetmelik yürürlüğe girdi bu şu demekti artık GDO'lar elinin kolunu sallaya sallaya gelmeyecek bu ülkeye demekti ha, bu yeterli bir durum mu? Hayır Tabii biz Greenpeace de. olarak GDO'ların hiçbir şekilde gelmemesini savunuyoruz ama önce bir vahşi batı sendromundan kurtulmak açısından iyiydi şimdi TGDF hemen o aşamada Kanun yürürlüğe girdikten bir ay sonra Biyogüvenlik Kurulu'na bakanlığa başvurarak e, bu 29 tane e, GDO çeşidi için e, bir başvuruda bulundu. Bunları e, ithal izni için. Şimdi bu noktada tabii e, bizim de görüşümüz algımız e, TGDF e, gıda sektörünün temsilcisi şemsiye örgütü ve e, bunlar GDO kullanmak istiyorlar. Diye algıladık. bu Görünktüğü 29 buydu. pardon bu 29 ürün içerisinde neler var acaba burada ağırlıklı olarak mısır var 21 tane mısır çeşidi var 3 tane soya çeşidi var şeker pancarı var patates var bu şeyde böyle bir ortaya karışık gibi diyeyim 29 farklı GDO çeşidi için başvuru yapıldı bu başvuru ile ilgili de 1 Ağustos tarihinde Biyogüvenlik güvenlik kurulu ee, ön raporları tamamlayarak risk komitesinin ve e, sosyoekonomik bilimsel komitelerin e, bu başvurularla ilgili ön raporları tamamlandı ve kamuoyu görüşünü açıldı halkın görüşünü açıldı. Bu da bizim kampanyamızın yemezler kampanyamızın firmaları e, TGDF'yi ön plana koyduğumuz e, aşamasının en hareketli dönemine denk geldi. Hangi şirketler olduğu belli mi? Yani bu genetik değiştirilmiş organizmaları yapan şirketler çok az sayıda zaten bir avuç ve muazzam güçlü bir tekel oluşturmaya çalışan. Yani benim özellikle son zamanlarda okuma fırsatı bulduğum biraz da gecikerek John Robbins'in The Food Revolution kitabı. Çok ayrıntılı bilgilerle dolu gerçekten harika bir kitap. Ee, orada mesela Monsanto, AstraZeneca, Dupont, Novartis ve Aventis'ten aslında e, ibaret olduğunu... ...yani bütün Tabii. büyük biyoteknoloji tekelini ve dünyadaki bütün şeyin de tekelini başta Monsanto Hatta olmak... Hatta ağırlıklı var. olarak Monsanto, Monsanto var, Sincente, Dupont, Bayer... E, pastanın en büyük dilimini e, alan firmalar bunların içerisinde de Monsanto açık ara e, bu sürecin GDO'ların liderliğini yapan e, firma e, yani Monsanto'ya dair tabii konuşacak çok çok, çok şey var. Şey var. Sadece GDO kapsamında da değil. Tohum meselesi konusunda evet, da. Evet. Ama e, GDO'larla ilgili şöyle bir durum var. E, onu söyleyeyim. Tarım alanında iki önemli tekel vardır. iki önemli tekel alanı vardır. Bunlardan birisi tohum tekelleridir. Diğeri de zirai ilaç üreten ilaç firmaları tekelleridir. Evet. Pestisit Şimdi, ve herbisit dediğimiz hikaye. Ve bunlar aslında ikisi de aynı piyasada oynarlar. Tohum üreten aynı zamanda ilaç üretir. ilaç üreten aynı zamanda tohum da üretir. Ve bunların... E, İki tarafta da aslında aynı firmalar İlkon'u oluşturuyor. Burada şöyle bir ilginç durum var sadece. Tohumun ilk 10 listesinde zirvede yer alanlar ilaçlı zirvede değil. İlacın zirvesindekiler de tohumun zirvesinde değil. Bir anlaşma var. İlkon'da. Yani çapraz bir ilişki var. Esasında anlaşma demeyelim ama GDO'lar esasında işin kökenine baktığınızda biraz da bu diğer pazardan pay kapma, hegemonyalarını arttırma çabasıdır. Evet. Monsanto esasında bu Roundup Ready dediği GDO türlerini çıkartarak Roundup Ready dediği kendi ilacıdır. Kendi markasıdır. O markanın İlaç piyasasındaki zira ilaç piyasasındaki payını arttırmaktır amacı. Orada da bir tahakkümünü arttırmaktır. Tabii bütün zaten yiyecek beslenme zincirinin tamamını tek eline alacak şekilde yani onunla mücadele edecek ilacı da kendi üretiyor. Bir antibiyotiği de kendi üretiyor verdi. yani patates New Leaf diye bir patatesten yeni yaprak diye bir patates çeşidi üretmiş mesela. Ve bu tamamen pestisit sınıfına giren... ...zaten böcek öldürücü bir şey. O patatesi yiyen bütün böcekler ölüyor. Tabii birçok e, genetiği değiştirilmiş... ...organizma e, zaten bu özelliği taşır. Şimdi GDO'larda iki temel özellik vardır. Şu anda piyasada dünyada ticareti yapılan... ...yüzde 99 buçu GDO'ların... ...iki tane özellikten birini veya ikisini bir taşır. Bu ya az önce bahsettiğim gibi... Yabani ot ilaçlarına dayanıklılık özelliği taşıyan genlere sahip GDO'lardır. Bu da şu demek, siz yukarıdan Amerika'daki gibi binlerce hektarlık tek kişinin veya tek firmanın sahip olduğu binlerce hektarlık araziniz olduğunda buna tepeden uçakla ot ilacı sıkarsınız, sizin bu GDO'lu mısırınız veya soyanız dışında geriye ne kalıyorsa hepsini öldürür bitirir, siz de üretici olarak rahat edersiniz gibi bir durum. Esasında bu veriminizi de bir miktar düşüren bir şeydir ama maliyet kazancından dolayı evet, tercih ederler. Evet. Ya bu özelliği vardır veya sizin az önce bahsettiğiniz gibi içerisine bir BT toksin denen bir gen transferi yapılır. BT bakterisinden alınan ve o mısırlara mesela mısırlardan beslenen zararlı kurtları öldürür. Onları yiyenler böcekler ve yerel böceklerde dahil olmak üzere ve zaman, uğur böceği gibi çok önemlidir evet. esasında tarımsal faaliyette mesela onların da hepsinin kökünü kurdu. Bundan da başka hiçbir özelliği hiçbir numarası da açıkçası yoktur. Evet yani beslenme zincirini tamamen hayatın kendisini patentleme durumu gibi çok gerçekten ürkütücü bir tehditten bahsediyor. Şimdi bunun da son derece güvenli olduğuna dair sürekli teminatlar verdiğini başta Monsanto gibi şirketler olmak üzere ama bunu getirtmek isteyen e, hükümet e, temsilcileri filan da sık sık e, ne var bunda fevkalade güvenli diyorlar. Yalnız e, David Suzuki'nin işte bu konunun genetik biliminin de en önemli Kanada'daki hem yalnız çevreci değil genetikçi olarak da fevkalade önemli olan David Suzuki'nin yazdığı gibi. Yani bunun çok basit bir e, testi var yani turnusol kağıdı güvenliyse sigorta şirketlerinin sigorta etmesi lazım diyor. hiçbir sigorta şirketlerinin bunu etmemesi bunu. çok ilgi çekici. Yani riskler o kadar yüksek ve o kadar belirsiz ki zaten kendisi de genetik araştırmaların tamamen sınama ve yanılmaya yap yönelik olduğunu söylüyor. Yani insanlar ne diyor ki büyük yüksek teknoloji işte tam bir atış yapıp vurulabilir diyorlar. Halbuki ben Baya ateş ediyorlar neresinden olursa. Tamamen öyle tamamen öyle. Şöyle bir yanlış algı var esasında e, bu çok hani İngilizce'de cutting edge denir ya çok böyle uç teknoloji evet. en ileri teknoloji en gelişmiş hali e, teknolojinin geldiği e, noktada gibi sunuluyor. Esasında hiç alakası yok hiç alakası yok inanılmaz geri bir teknoloji inanılmaz ibtidai bir yöntemden bahsediyoruz atış yapıyorlar atış ediyorsunuz ya tutarsa diyorsunuz o antibiyotik direnç geni denen genin konmasının tek sebebi ya ben ateş ettim acaba hedefi tutturdum mu bunu görmektir. Yani bu kadar iktidai bir teknolojiden bahsediyoruz. Ama bunu çok şaşalı göstermeye çalışıyorlar. Evet o şey sineklerine yapılan bir örnekten de bahsediyor. Kitapta gerçekten inanılmaz. Yani göz yapan geni tecrit edip işte meyve sineklerine enjekte etmişler bir şekilde. Ve çıkmış göz, göz yapan Yalnız... Göz yapan gen derken yani gözün Formasyonu. organını, formasyonunu yapan, onun kontrol eden yeni sözüm ona eklemişler. Meyve sineğinin kanatlarında ve bacaklarında gözler çıkmış birden fazla sayıda. Yani böyle korkuştuklar <gülüyor> kontrol... Frankenstein vaziyetleri. Şimdi esasında zaten biz bu süreçte e, Yemezler sürecimizde gidiyor, kampanyamızda e, birçok genetikçi ve moleküler biyologla beraber çalışıyoruz. Evet. Biyogüvenlik Kurulu'nun raporlarına dair karşıt görüşler hazırlıyoruz. Çünkü çok kapsamlı teknik bilimsel raporlar hazırlıyoruz. Bir ekibimiz var. Bizim üniversite hocalarından oluşan doktor öğrencilerinden oluşan geniş bir ekibimiz var. Bakın hangi hangi demeyim ama moleküler biyologların ve genetikçilerin büyük bir çoğunluğu gidin konuşun GDO'ya çok mesafeli yaklaşırlar. Bakın bu çok deneme aşamasındadır. Çok ilkel noktadadır. Biz daha bir e, mesela insandaki insan DNA'sındaki veya bir organizmadaki e, organizmanın DNA'sında sadece %2 genlerin %2'sinin bir e, protein sentezi sürecinde olduğunu biliyoruz. 98'inin %98'inin ne yaptığını dahi bilmiyoruz. Evet şöyle. çok acayip. Şimdi, yani... O yüzden esasında genetikçilerle konuştuğunuzda e, onlar bu işin e, risklerinin, tehlikelerinin Mesafeli yaklaşılması gerektiğinin farkındalar. Ama ne oluyor? Bakın Türkiye'deki süreç şöyle işliyor. Bizim yasamızda e, GDO başvuruları gen sahibi veya ithalatçı firma tarafından yapılır diye bir madde var. Evet. Bu e, bizim yasamızın Avrupa'dan farklılaştığı noktalardan bir tanesi. Güzel bir yasamız var esasında. Düzenleme açısından yasaklamaması çok sorumlu bir şey tabii ki. Keşke evet, yani önce... GDO'lar hiçbir şekilde girmesin deseler ama... O olmadığı noktada böyle serbest bırakmayan, temkinli davranan bir yanı var. Kartegena'dan devraldıkları bir yan tabii ki bu. Şimdi orada fark Türkiye'de gen sahibi firma yani az önce bahsettiğimiz Monsanto gibi firmalar veya ithalatçı başvurabilir diyor. O yüzden de maalesef gen firmalar hep arka planda kalıp başkalarını ha, bu işe tabii, zorlar oldular. Gibi. Şimdi... TGDF'nin TGD'nin başvurusunda biz bu kapsamda esasında düşünmüştük öncesinde açık söyleyeyim. Fakat dün yaptıkları açıklamadan biz anlıyoruz ki temaslarımız da oldu. Esas dertleri de onların GDO kullanmak değilmiş. Onların esas derdi bu istemsiz olan maalesef dünyadaki GDO sirkülasyonundan işte bir kere sisteme girdiğinde ondan hep bunu söylüyoruz bir kere sisteme girdiğinde Pandora'nın kutusu gibi oluyor sorunlarla baş edemiyorsunuz. Ve geri dönülmez bir biyosfere canlılar alemine geri dönülmez bir saldırı niteliğinde aslında. Aynen o yüzden engelliyim dedikçe daha çok sorun çıkıyor ondan sistemden olabildiğince uzak tutmak gerekiyor. TGDF başvurusunu yaptığında istemsiz oluşan bazı GDO bulaşıklarına dair sektörün rahatsızlığını gidermek düşüncesiyle bu başvuru yapmışlar. Böyle bir başvuru onu düzeltmenin yolu mu? O sıkıntıları gidermenin yolu mu? Hayır. Tam tersi sıkıntıları daha çok arttırır. Evet. Biz de zaten bunu ifade ettik esasında. Ve o noktada TGDF bu başvurunun doğru yolu olmadığını, kamuoyunun bu konuda çok ciddi bir talebi olduğunu ve bu talebe cevap vermeleri gerektiğini gördü ve başvuruyu çekti. Başvuruyu çekmesinin iki tane çok önemli anlam var. Esasında TGDF sadece GDO başvurusunu çekmedi. TGDF şunu söyledi. Benim temsilcisi olduğum 2000 gıda firmasıyla beraber ben Türkiye gıda sektörünün asla GDO kullanmayacağını taahhüt ediyorum dedi. Bu kararın tarihi olmasının önemi burada evet, zaten. Bunu ben de bunu Biz soracaktım. asla GDO kullanmayacağız demiş oldular bunu geri çekmekle. Dolayısıyla artık GDO başvurusu yapacak gıdalarda GDO başvurusu yapacak... Firma kalmadı Ünak Gıda haricinde. Son bir adımımız kaldı. Son bir nokta kaldı. Bir firma mı? Bir firma kaldı. Üç tane soya çeşidine yaptığı TGDF'den bağımsız olarak. Üç soya geni için yaptığı bir başvuru var Ünak Gıda'nın. Şu anda o da kamuoyu görüşüne açılmış durumda. O üç tane soya ile ilgili başvuru. Bir tek onlar kaldı. Tek başlarına kaldılar. Yalnız kaldılar. Yalnız kaldılar. Şimdi bütün gözler Ünakkı Dağı'nın üzerinde. Onlar bu başvuruyu sürdürecekler mi? Yoksa TGDF gibi konma oyunun taleplerini göze alarak TGDF'nin attığı gibi bir adım atarak bize bir bayram yaşatacaklar mı? Şimdi bunu bekliyoruz. Evet bu doğrusu gerçekten gazetelere geçtiği kadarıyla da Güllüoğlu Karaköy firmasının da bir açıklaması oldu buna bu talebi gelecektiğine ve torunlarıma. Çocuklarıma ve torunlarıma zararlı bir şey yedirmeyi göze alamam şeklinde bir yaklaşımı Siz, vardı. Size yani. çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, biz bu kampanyayı başlattığımızda firmaların Facebook sayfalarını ziyaret etmelerini onlara mail atmalarını istedik destekçilerimizden kamuoyundan. Ve binlerce mail gitti. Gülloğlu'na da binlerce mail gitti. Ama daha ilginci şuydu. Gülloğlu bu açıklamayı yaptı. Arkasından iki katı tebrik mesajı gitti. Facebook sayfalarına, maillerine. Şimdi... Ünak Gıda da böyle bir noktada. Ben hangi yolu seçeceğim? Çünkü Ünak Gıda ile ilgili de şunu biliyoruz. 3 ay önce bir açıklama yaptılar. Esasında TGDF'nin bugün yaptığı açıklamanın aynısı neredeyse bir açıklama yaptılar. Biz GDO kullanmak istemiyoruz. Biz GDO'ya karşıyız. Biz sadece bulaşıklıkla ilgili karışıklığı, teknik sıkıntıları gidermek amacıyla bu başvuruyu yapıyoruz. Yoksa GDO kullanmak derdimiz değil, amacımız değil dediler. Ama TGDF gördü ki ...o bulaşıklık sorununu aşmanın yolu... ...geydi başvurusu değil. Evet, aynen öyle. Buna o gıda o hükümetin... ...hiç ve, değil. E, e, e, yasalan'ın yapacağı bir şey. Sen bir şey söylüyordun. E, evet şeyden bahsetmiştiniz... ...bu internet sitesi üzerinden... E, ...kamuoyunun... ...bilgisine başvuruluyordu. İsteniyor mu bu... ...istenmiyor mu diye bir internet sitesi üzerinden... E, ...böyle bir... ...bilgi alınmaya çalışılmıştı. Bundan sonra... ...hatta bir ara internet sitesi kapanmıştı... ...ne olduğu belli olmaz bir sürece girilmişti. Bundan sonra ne oldu peki? Şimdi o istiyor musunuz istemiyor musunuz şeklinde görüş almak değil de bizim yasanın zorunlu tuttuğu bir konu o. Kartegena Biyogüvenlik Protokolü'nün zorunlu tuttuğu bir şey. O da GDO ile ilgili yapılan başvurularda kamuoyunun görüşü alınır diyor. Bu görüş şöyle alınıyor. Başvuru bakanlığa geldiğinde Biyogüvenlik Kurulu'na gidiyor. O da alt komiteler kuruyor. Risk komitesi ve sosyoekonomik komite. Bu komiteler bir rapor hazırlıyor. O raporlar kamuoyuna sunuluyor ve o raporlara dair görüş isteniyor. Biz de zaten e, kapsamlı şekilde o görüşleri bildiriyoruz. Şimdi tabii bu başvurular geri çekildiğinde e, artık o 29 başvuru ile ilgili kamuoyu görüşünün e, kamuoyu görüşü almanın bir gereği kalmayacak. Ün Hakkı başvuru yaptığı 3 soyageni hariç. Evet. Şimdi burada aslında bu çok. E, Gayet iyi bir noktada şu anda çok kamuoyunun tabandan yükselen ve başka ülkelerde de görülüyordu ama Türkiye'de çok alışık olmadığımız ciddi bir taban hareketiyle karşı karşıya kaldık ve sonuç alındı ama tabi bir an bile uyanıklı şeyi elden bırakmamaya yani ihtiyatı elden bırakmaya Kesinlikle. gelmez. Bu Bu noktada çok önemli bir şey var. Türkiye'de gerçekten kamuoyunda GDO konusunda inanılmaz bir hassasiyet var ve inanılmaz bir kararlılık var. Biz Haziran ayında bir kamuoyu araştırması yaptırdık. Bunu da e, basınla paylaştık. Sizin radyonuzda da hatta evet. e, gelip e, konuşmuştuk. E, burada bu kamuoyu araştırmasında şöyle bir sonuç çıkmıştı. E, Halk GDO'nun ne olduğunu çok iyi biliyor. Evet, evet. Halk GDO'yu kesinlikle istemiyor. Halk GDO'nun gıdalarında olmasını istemiyor. GDO ithal etmeye kalkan bir bırakın ürünü tüketmeyi, ithalatı yeltenen bir firmayı bile kara listeye alıyor. Şimdi böyle bir duyarlılık ve kararlılık var. Ama bu duyarlılık ve kararlılık kendiliğinden oluşmadı. Burada çok önemli bir faktör var. Greenpeace'in de bileşeni olduğu GDO'ya Hayır platformu 2004 yılında kuruldu. Evet. İçinde ziraat mühendisleri odası var, Türk Tabipler Birliği var, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu var, Der var, Ekoloji Kolektif var, bir sürü yerel çevre örgütü var. 70'in üzerinde örgütün oluşturduğu bir platform. 2004 yılında kuruldu GDO yani platformu. Ve 8 yıldır geceli gündüzlü çalıştılar. Türkiye'de GDO konusunda bir duyarlılık yaratmak için. Ve bugün bir duyarlılık varsa kamuoyunda, bir kararlılık varsa ve biz yemezler kampanyasıyla bu duyarlılığı bir sonuca ulaştırabildiysek kamuoyuna bir e, çıkış yaratıp, bir ses olma fırsatı yaratıp e, bu GDO Yahya Platformunun 8 yılda e, yaptığı çalışmalar e, bu duyarlılığı yaratma konusundaki çabaların eseridir. E, bu noktada sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu bu kampanyada bu başarının arkasında ne kadar büyük rol oynadıklarını görüyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, e, gerçekten... Basın çok önemli rol oynadı. E, başta sizin radyonuz olmak üzere. E, kaç kez konuk olduk ben sayısını unuttum. Bu... E, Başarı topyekün alınıyor ve hepimizin ve sür, oluyor başarı ve sürdürmekte gerekiyor bir an bile uyumamak gerekiyor. <gülüyor> uyumamak gerekiyor. Yani öyle şeyler de okuyor ki insan yani bizzat hayvanların yani çiftlik hayvanlarının yenen hayvanların da genetik olarak değiştirilmiş yaratıklara dönüştürülmüş olduğu bir dünyada yaşıyoruz aslında. O RBGH gibi mesela Monsanto'nun gene yaptığı şeylerle. Ve çok ilginç yani mesela beyni besleyen kolin maddesinin bu roundup ready biraz önce sözünü ettiğimiz Monsanto'nun yarattığı üründe diyeyim. Soya da kolin maddesi 29 daha düşük çıkmış yani beynin beslemeyi de çocukların. Falan. Ayrıca da mesela alerjik ve çok önemli hastalıkları, engelleyen tripsin inhibitörünün de e, e, yükseldiği görülüyor. Engellemediği yani bu sefer ve lektin gibi de çok önemli bir alerjen maddenin iki katına çıktığı. Böyle gidiyor. Yani çocukların büyümesini Maalesef. geciktirdiği falan. Yani şurada bana çok önemli gelen bir şey söylüyorlar. hem de John Robbins hem de David Suzuki'den. Yani doğa zaten bu Asıl doğanın kendi türlere özgü bariyerlerini, sınırlarını aşmaması için çok ciddi kendi kurallar koymuş zaten. Aynen. Yani çok birkaç istisnası var atla eşek arasında bir tür değişimi gibi o da kısır sonuçlar veriyor. Onun dışında doğada hiç rastlanmıyor. Oysa bu genetik olarak müdahalenin özü bu. Sınırların aşılmasını. Aynen yani. öyle. En büyük sorun orada. Zaten bu GDO'ları üretenlerin de anlamak istemediği nokta o. Bakın ne doğada ne varsa bizim tükettiğimiz veya tüketmediğimiz insan hayvan veya bitki ne varsa bunların taşıdığı özelliklerin. ...veya taşımadığı özelliklerin bir sebebi var. O özelliği taşıyor olmasının... ...veya taşımıyor evet. olmasının da bir özelliği Hiçbir var. Şey Şimdi o toksini değil. taşımıyorsa Mısır... ...bunun bir sebebi var. Siz onu bozduğunuzda bütün bir ekosistemi bozuyorsunuz. Evet yani burada hem bilimsel... ...yetersizlik var hem... ...muazzam sağlık riskleri. AIDS'den başlayarak Ebola'dan geçip... Yani ...büyük pandemikler gibi... ...sağlık riskleri bir de çevrenin... ...tamamen yani gezegenin... ...tahribatı gibi... Yani bir sınırın aşılması doğanın kendi türlere koyduğu sınırların aşılması işte bu vektör denen gayet ayrıntılı anlatılmış şeyler var. Yani insan bunu bir mühendislik harikası olarak görüyor. İşte yollar özellikle de Türkiye'de yeni son iktidarın 10 yıldan beri özellikle işte inşaat, yollar, binalar yapılması. Oysa tamamen belirsiz sonuçları olan tıpkı küresel iklim değişikliği gibi... <gülüyor> ve demin sizin sözünü ettiğiniz şeyi çok vurgulayan noktalar da var yani dünyadaki bütün önde gelen bu konunun en önemli uzmanları emeritus profesörleri filan işte ve Columbia Üniversitesi'nden ya da en önemli araştırma merkezlerinde çalışan Kaliforniya'daki biyologlar hepsi bunun son derece tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorlar ve burs alıp çalışmaları yürütenlerin iade ettikleri bir durumdan bahsediyoruz. Çok şimdi, ciddi bir tehlike var. Kesinlikle yani. şimdi şöyle söyleyeyim. Bu GDO'lar ilk çıktığı ve yaygınlaşmaya başladığı noktada bilim insanları çok uyardı. Dediler ki bakın bunu yapmayın bu herbisit dirençli veya e, toksin ihtiva eden e, GDO'lar ileride size süper otlar ve süper böcekler olarak geri döner. Böyle bir dünya yaratırsınız dediler. Kulağa sılmadı. Bilim insanlarının beklentisinden de çok daha hızlı bir şekilde bu ortaya çıktı. Geçen sene Amerika'da 11 eyalette süper otlar çıktı. Süper otlar dediğim şu. O otları öldürülmek amacıyla üretilmiş <gülüyor> İlaçlara da Daha dayanan müthiş kazan. dirençli evet, otlar. Aynı okluyor. şekilde artık o toksine de direnen mısır kurtları vesaire çıktı. Bunlar saatli bombadır. Ekolojik katastrof noktalarıdır bunlar. Evet yani yeryüzünde çok bu konuda uzun boylu çalışmış bir kadının Susan Wirtelen'in toksikologmuş. Ve Amerika'da işte EPA'de çevre ajansında çok uzun süreler çalışmış. Onun açıklaması çok ilgi çekiciydi. Yani sonunda varacağımız nokta şudur diyor. Yeryüzünde insanlığın yarattığı en güçlü teknolojiyle karşı karşıyayız. Ve hiçbir sonuçları hakkında en ufak bir fikri olmadan ve bu, bu konuda en ufak bir kaygı duyulmadan tam gaz gidiliyor. Buna izin verilemez demiş. Kendisi bu alanın içinden gelen birisi bir de şey çok ilginç ben bunu bu kitabı okurken öğrendim ilk çıktığında Centec diye bir firma ya da Calgene galiba firma şey söylemiş Centec Üzerinde yazıyormuş genetiği değiştirildi diye. Çünkü bunun insanların... Müthiş böyle çok destekleyeceği aa, bir şey zannettiler. Evet, fevkalade demek ki mühendislik harikası falan değil. Şimdi ise başta Monsanto olmak üzere doğruyu söylemeye de karşılar. Yani üzerine yazarsanız dava ederiz. Çünkü doğruyu söylemek bizim... Türkiye'de de öyle bir madde geçirmeye çalıştılar başaramadılar Amerika'da çalışıyorlar sürekli üzerine bu GDO'ludur bile yazılmasını engellemeye çalışıyorlar Ve benim Amerika'da ürünüm ya... GDO'suzdur diye yazılmasını engellemeye çalışıyorlar evet. Türkiye'de de bir ara denediler beceremediler Amerika'da federal olarak denediler olmadı şimdi eyalet eyalet deniyorlar bir yandan ee, gerçekten orası çok kirli bir alan ee, bu, yani bu yasaya geçirmek için kullandıkları bir argüman var mı? Bunun üzerine GDO'lu üründür yazılmasının herhangi bir şeyi var mı? Gerekçeleri var mı? Kamuoyunda yanlış algılanacağını evet. haksız rekabet yaratacağını bu ürünlerin zaten muadillerinden farklı olmadığı için böyle bir şeyi yazmaya gerek olmayacağı gibi... Evet. Tamam, evet. yani, İpe sapa gelmez yani, tam yeni, yeni konuş işte George Orwell'in 1984'teki yeni konuş. Doğruyu söylersen cezalandırırım. Benim karımı engelliyorsun diye açıkça söylemişler. Büyük Aynen. bir mücadele var. Valla yani bunu daha sonra Monsanto'yu ve bu konuyu epey daha şey yaparız. Artık süreyi bitirmek üzereyiz. Çok tebrik ederiz ama çok bir söz Çok teşekkürler. Bir, bir son noktayı söyleyeyim. Geliyorlar esasında tarım sistemimizdeki, küresel tarım sistemindeki büyük sıkıntıların e, ...o Habis'in bir göstergesi. GDO'ları ortadan kaldırsak... ...bu endüstriyel tarımın... ...yarattığı tahribatı... ...ekolojik tahribatı... ...ve tehlikeleri bitirmiş olmayacağız. O sadece çok, çok bir doğru. noktası. E, tarım, Endüstriyel tarım... ...dış girdiye fosil yakıta... ...dayalı tarım sistemleri... ...küresel ısınmanın da... ...iklim değişikliğinin de... ...en büyük e, etkenlerinden birisi. Doğrudan %17 katkı sağlıyor... E, küresel ısınmaya. Şimdi bir yanda bu var. En büyük ilgili. etkilerden bir de. yandan da hazır küresel ısınmaya gelmişken ve bu kampanyadan bahsederken şöyle belki bağlayabiliriz. Bugünkü başarı, dün açıklanan karar ve yemezler kampanyasının kamuoyunun destekçilerimizin elde ettiği bu başarı şunu gösterdi bize. E, bir, siz hassasiyetinizi aktif olarak dile getirirseniz karar mekanizmalarını etkilersiniz. Akıntıya karşı kürek çekersiniz belki ama Varacağınız yere de varırsınız, karar mekanizmasında değişiklik yaratırsınız. İki, bugün çağdaş firma olmanın gereği kamuoyunun taleplerine rağmen değil, o taleplere uygun tavırlar sergilemektir. Bunu niye söyledim? İklim değişikliğinden bahsettik. Bugün Gerze halkı Türkiye'nin çok önemli bir holdinginin orada kurmaya çalıştığı termik santrale direniyor. Ve bizim orada da bir kampanyamız var Greenpeace olarak. Oraya siz o termik santrali kurmayın. O kömür santralini kurmayın. Küresel ısınmaya etkide bulunmayın. Markanızı koruyun diyoruz. Bugün Anadolu grubunun TGDF'den çıkartacağı çok ders var. Aynen öyle. Çok teşekkürler Tarık Nejat Dinç. Bunu sık sık konuşmaya devam edeceğimiz aşikar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo program destekçisi olun.